Şimdi senelerden beri biz bunları okuyoruz, derdarete, de, derse nelerde, şurada burada. Ama istiyoruz ki bu hakikatları bütün ehli iman kardeşlerimiz duysun ve bütün insanlar da duysun yani. Madem ki biz hepimiz bir Allah'ın kullarıyız, bir anne babadan meydana gelmişiz. Bakın fiziksel yapımız da hep aynı, modelimiz de aynı. Öylesi biz birin birleriyiz. Binlerce birliklerimiz var. Halikimiz bir, Malıkımız bir, Rasıkımız bir, Kıble'miz bir, Peygamberimiz bir, Dinimiz bir, Kur'an'ımız bir. Bu kadar birbirler elbette bizi birlik içinde olmamızı gerektiriyor. Onun için biz bunları, bakın açtım şimdi bir sürü şey, belki bunları bir kısmı hiç okumayacağım ama yani ki açtık var bunları o kardeşlerimiz için çoğu duyanlar var, duymayanlar da ki sizler de bu güzel hakikatleri hepimiz beraber duyalım, paylaşalım, istifade edelim. Evet. Tabii. Evet. Evet. Evet kardeşim. Şimdi mesela bakın burada ne diyor? Uzak bu Bediüzzaman Said-i Halkımızın çoğu bilmiyor. Senelerce hapse girmiş mahkemelere, sürgünlere gitmiş. Neden acaba? Peygamber Efendimiz'e sürgün ettiler. Ona da zulmettiler. Ona da hakaret ettiler. İmam-ı Rabbani içeri attılar. Ve herkese bütün din büyüklerine her türlü zulmü yapmışlar. Demek ki bu yol buradan geçiyor. Bu yolun kuralı, modeli, dersi bu. Ama çoğu bilmiyor. zaman Said Nursi kimdi? zaman Said Nursi şudur. Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e Bir hadis şerifinde şöyle buyuruyor. Buhari ve Müslim'de bu hadisler var. Diyor ki: "İnallaha yebesu bi hazil ümmeti." Cenab-ı Allah bu ümmete gönderecek, bahşedecek. Gönderecek, bahşedecek. "İnallaha yebesu bi hazil ümmeti ala reşi külli niyeti sadece." Niye yüz Her yüz senede bir bir müceddi gönderecek. Bunlar peygamber değiller, fakat peygamber vazifesi yaparlar. ülema ümmeti, ke beni İsrail. Benim ümmetimin ulemaları, beni İsrail'in peygamberleri gibidirler. Beni İsrail'de insanlar sapıttıkça, Cenab-ı Hak peygamberler göndermiş. Onları ikaz edici, irşad edici, uyarıcı, vasifeli resuller, nebiler göndermiş. Tabi Peygamberimiz Hadebül Enbiya olması hazırıyla başka bir peygamber gelmeyeceğine göre peygamber vasitesini yapacak mürşitler gelmiş. İşte Abdülkadir Geylaniler, İmam-ı Azamlar, Efendim, Mevlana Celalettin Rumiler, İmam-ı Rabbaniler ve böyle sırayla gelmişler. Bu, bu asırda da bu zat gelmiş. Şimdi bu asır ilim asrı olduğu için. Eskiden diyor Bediüzzaman Hazretleri, dalalet, cehaletten geliyor idi. Cahil insanlar sapıtıyor idi. Bu asırda ise, dalalet, fenden ve felsefeden geliyor. İnançsızların çoğu, üniversite camiasından çıkanlar idi. Ama şimdi bu yine, döndü çünkü üniversitelerde de profesörlerimiz, docentlerimiz, öğretim üyesi kardeşlerimiz, çoğaldığı için, Artık bu tarafa döndü. Terazi bu tarafa dönmüştü. O tarafa hiç meşgul olmayın kardeşler. Top patlası oraya bakmayın. Buraya bakın lütfen Allah aşkına. Konsantremizi daha zeliyelim. Şimdi böyle, şimdi bu saate bakıyoruz. Bu asırdan bütün anlattıkları hep Allah'ı tanıtıcı. Fiziği anlatıyor, Allah'ı tanıtıyor. Matematiği anlatıyor, Allah'ı tanıtıyor. Az anlatıyor yıldızları, Allah'ı tanıtıyor. Şeolojiden bahsediyor, Allah'ı tanıtıyor. E tabii ki bütün bunları yaratan Rabbim olduğuna göre bütün ilimler Allah diyor. Ama o ilmi okutan çoğu demiyor. Ha! Şimdi sen fizikçi yalan söyleyebilir ama fizik yalan söylemez. Matematikçi yalan söyleyebilir sıkışırsa. Fakat matematik yalan söylemez. Baklavacı yalan söyleyebilir. Baklavam çok güzel. Urfa yandan yapıyorum. Antep. Bir tane baklava diyor ki sakın al. Sanki şanzıman yağından Şimdi ben baklavacı mı dinleyeceğim, baklavayı mı dinleyeceğim? Baklavayı dinleyeceğim. Onun için sevgili kardeşlerim ben şimdi buradan başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah biz bu dersleri bütün insanlığa yaymak istiyoruz. Bu dar bir grubun, dar bir cemaatin malı değil. Bu bütün İslam âleminin malı, hatta bütün insanlığın malı. Bu kitaplar 40 küsur dile tercüme edildi, okunuyor. Okunuyor. Ama bizim Türkiye'mizde bunu bilmeyenler var. Geçen günler bir televizyonda ilim adamları görüşüyorlar. Bir tanesi dedi ki, memleketimizde gerçek ilim adamı yetişmedi dedi. Maalesef yetişmedi dedi. Fakat o da telefonla arayıp da yetiştiğini söyleyeceğim ama yetişemedim, bulamadım, şey yapamadım, düşüremedim. E insaf adam, sen hiç Bediüzzaman said Nursi diye bir zan Bediüzzaman ne demek? Zamanın harikası demek. Bedi harika demektir. Kim vermiş bu adı? Bu adı o asrın uleması vermiş. Alimleri vermiş. Bu işin entelleri vermiş. Otoriteleri vermiş o yüz zaman, Bakın. Bu zat altı bin kitap yazmış. Sen bunun bir sahibesini okudun mu? Okumadın. Peki sen bilmediğin bir şeyden bahsediyorsun. Nasıl memleketini götürüyorsun? Böyle bir zatı bütün İslam âlemi ne diyor biliyor musun bize? Siz meşgulsunuz. Senelerden beri bunları Arapçaya çevirmediğiniz için bütün İslam alemini hesap vereceksiniz. Evet, Nisan Kasım abi. Bunların hepsini efendim, kendisi Iraklı, Arapçaya döndürdü. Ve bütün İslam alemi, bütün Arap alemi bu kitapları okuyor. Almanya'da dershanelerimiz var. Ben devamlı geçiyorum. Hollanda'da, Avustralya'da, Belçika'da Efendim de bütün Avrupa ülkelerinde bu kitaplar okunuyor. Geçenlerde şeye gitmiştim Almanya'nın Münşen Grafbah diye bir yeri var. Orada baktım bir kardeşimiz geçti namaz kıldırdı bize. Kim bu dedim? Bu dediler Marco. Eski adı Marco, yeni adı İsmail. Ya adam bir namaz kıldırdı akşam namazının birinci sayfesinde <gülüyor> baktım kafaya fâ, yâ, ayn, rabbike, zekeriya bir başladı, bir sayfede okudu. Biz burada bir ihnahteyle, ihlastan geçiştiriyoruz. Ama çabuk gidelim diye. Mesut olduk, utandım ya, utandım. Bakın bir Alman geçip bizi imamlık yapıyor. Hollanda'ya gittim, Aintofun diye bir şehir var. Namaz kıldırdı, kim bu? O Abdullah dediler. Abraham'mış eski ismi. Olmuş Abdullah. Şimdi bakın kardeşler. Bu kitapları okuyarak imana gelmişler. İslam'ı tanımışlar. Kur'an'ı tanımışlar. Biz buradayız. Anadan babadan Müslümanız. Onlardan haberimiz yok. İşte biz buna çok üzülüyoruz. İnşallah bunu bütün insanlık kesimine, bütün Müslümanlara duyurmak istiyoruz. Bu dar bir, marşinar bir cemaatin malı değildir. Bu nurcuların malı değildir. Bu bütün İslam aleminin malıdır sevgili kardeşlerim. Ben şimdi oradan önce şuradan okuyacağım kardeşlerime. Hani ben bazen, sofra, bazen davetlere gidiyoruz, adam bir sofra çıkarıyor, her şey var. Hangisini yiyeceğini şaşırıyorum. Ya abi diyorlar bundan yemedim, bundan yemedim. Kardeşim ben böyle bir sofrada kurmadığım için alışmadım böyle bir sofraya. Ancak peynirlen zeytinden işi bitiriyorum. Şimdi burada da bir sürü hakikatlar var. Hangisini okuyacağımı şaşırdım. Evet, dünya ilim ve irfan sahasına Türkiye'den bir güneş doğmuştur. Bunu ispat ederiz sadece iddia değil. İşkembe-i konuşmuyoruz. İddia ve ispat. Bizde teori yok. Her şey ispattır. O kadar. Adam alıyor çocuklara fosil cürsüzü profesörü Ahmet Bey. Çocuklar bu gördüğünüz on fosil milattan 300 sene önce yaşamış. Mavdo'nun fosilidir. Belki de bir sene belki fosil ama öyle söylüyor. Şimdi diyor ki milattan 300 sene önce zaten milat 2000 2308 sene önce nasıl tespit etti bunu? Soracağım o şey sormak için o not, lodunu kırar, boşver yaz. <gülüyor> yani, anladan da esasında inanmıyor. Ben geçenlerde sütten bahsediyordum böyle süt. Diyor ki Cenab-ı Allah Kur'an'da min beyni fersin ve fe demin lebenen hârisam, leben süt demek. Halis de katıksız demek. Kan ve diyor fers arasından size süt gönderiyorum. Fers demek ne demek? Hani de. kurbanı keseriz ya. Sonra karnını yardık mı? Buğdaylar, arpalar çıkar. Daha henüz gübreleşmemiş. Onun adına Kur'an'da fers deniyor. Hayvan kendisi çıkarırsa ters. <gülüyor> <gülüyor> Oradaki fers, dışarıdaki ters. Min beyni fersin ve demin. Dem de kan demek kan ve ders arasından nevenen, halisan, saygan, işaribi, içtiğiniz zaman diyor, boğazınızdan kayarak giden. Öyle değil mi? Öyle. Boğazı aramadıma maçı Şimdi bakın, bunda hiç kimse hayır, öyle değil dese, inek oradan bağıracak. Moooo! Ne demek? sadakallâhu l demek. Tabii. Evet diyor, Rabbim doğru söylüyor kesin kafamı, kan Yağın karnımı, işte ondan çıkar. Rabbim işte benimle süt gönderiyor. Allah Allah! işte bu mühim. İşte bir insan sütü, pınar süt, efendim bilmem ne süt değil de Allah'tan gelen süt olarak bilirse o sütü içerken mest olur. İbadet olurum sütü içmek. Şimdi, işte Bediüzzaman bize bunları anlatıyor. Türkiye'den dünya ilim ve irfan sahasına Türkiye'den bir güneş doğmuştur. Bu yeni doğan güneş 1300 yıl evvel, şimdi 1400 küsur yıl evvel alemi ve doğmuş olan güneşin, yani Kur'an güneşinin bir intikasıdır. Bir yansımasıdır. Ve o manevi güneşin her asırda parlayan lemalarından birisidir. Her asırda tarih ve beklenilen son mucize-i Yalnız maneviyat sahasında değil, zahiren ve maddeten dahi tesirini göstermiştir. Maddeten de tesirini göster. Ne demek? Allah öyle bir bereket vermiş ki memleketimize. Ya fakir diyoruz, köye gidiyorsun, arabanı park edecek yer bulamıyorsun. Çok fakir gariban halkımız. Arabayı park edecek yer bulamıyorsun. Pazara çıkıyorsun, neyi alacağını şaşırıyorsun öyle torbayla falan değil, arabayla giriyor adam. Allah'tan kork be. biz çocukken domates bir kaybolurdu, altı yedi ay domates görünmezdi. Sonra domat çıktı mı, domat çıkmış gördüm. yatma ya, valla, güver de çıkmış, ha salatalığı da gördüm, sevinirdik böyle. Fakat şimdi her gün nimetler gözümüzün önünde. Demek ki değişik bir bomba, cenab Allah bu hizmetlerin sayesinde ikram etti eğer biz bu hizmetleri geniş dairede devam ederse Allah bize nimetlerini verecek, dolduracak. Aziz Allah Celle Celaluhu. Aynı şeyi devam ettiğiniz için. Evet, evet Risale-i Nur, yani bu kitapların adı Risale-i Nur. Bütün dünya milletlerinin hayatlarını muhafaza ve müdafaa için sarıldıkları ve güvendikleri Atom ve emsali bomba ve silahlarının tevkinde muazzam bir tesire sahiptir. Neden? Atom öldürüyor, bu diriltiyor. Ölmüş adamı diriltiyor. Ben ölmüşüm abi diyor. Ölmedin kardeşim. Gel. Bizim bir ağabeyimiz hapse atmışlar bu kitapları, Üstad'e kântık bir kapan küstre abi diye bir ağabeyimiz hapse atmışlar. Tabi bunu Şeye koymuşlar. İdamlıkların kovuşuna 25 tane idamlık var. Bunlar zaten asılacak. Temizden taslik yani bekliyorlar. Bunlar gelen gardiyanlara müdürlere hakaret ediyorlar. Yemekleri döküyorlar, bağırıyorlar. Taslik zaten. Bu abi oraya yapmışlar, oraya atmışlar. Bunlar demir durumda, öldürüyorlar. Biz de korkuyoruz, yazmaz bunları. Tabi bu bir iki gün orada taşın üstünde yapmış eskiden. Abi sanayide tek kendi yatağını götürürdü. Ama şimdi beş yıldızlı otel gibi her şey var. Ben girdim gördüm biliyorum. Rahat edimden daha rahat durur. <gülüyor> Dört çeşit yemek. Abi sanayiye göre. Ondan sonra o abi 3 gün orada taşın üstünde yapmış. Sonra o kuruluşun ağası yani damat diyor, Oranın efesi. Görüyor tabi bu namaz kılıyor. Gelmiş sen hoca mısın ve demiş demiş bir şeyler bilmiyoruz. Belki demiş biliyorsan sana bir şey sorayım. Ben işte iki kişiyi öldürdüm. Şunu yaptım, bunu yaptım. Benim öbür tarafta durumum ne olur? <gülüyor> Şimdi ben derim ki yandım. <gülüyor> Cehennem seni bekliyor. <gülüyor> Lan kafir. <kalpayım. gülüyor> Daha senin için kurtuluş yok. Ama ne diyor? Kardeşim sen diyor nerelesin? Ben diyor Karadenizliyim. Ha, Karadenizliysen deniz görmüşsündür diyor, gördüm tabii diyor. Sen denize bir kova su götürürsen, döksen, suyu taşar mı diyor, taşmaz diyor. Peki ondan bir kova su alsan denizin suyu azalır mı? Azalmaz. Allah'ın rahmeti karşısında senin istediğin suç, o su kova su gibi Sen Allah'a dön, tevbe et, et, Cenab-ı Allah affedeceğini Vaat diyor. İnna Allah yaltir zunu ve ceni'a, İnna rahim. Adam böyle affeder mi diyor? Affeder tabi. Onun ortağı yok ki. Ne yapıyorsa buna? Niye affediyorsun bu adamı? Partici değil ki, koalisyon değil ki ortak söylesin. veya anayasadan dönsün veya öbürü itiraz etsin. O zaman diyor. Ulen afedersiniz, Ulen kara talar bari ömürlerine. Beni affeden Allah sizi haydayda affeder. Hadi kalkın. Hepiniz abdest alacaksınız. yıkanacaksınız. Hocamız burada, ne arasıncaz arkasında? Zaten ondan korkuyorlar. Tamam abi diyorlar. Haydi amirler, böyle ki biz tamamen yıkanır, kimse apte soruyor. Görelim de. Hocanın arkasında da sapılıyorlar. Şimdi hoca da sarığı var abimiz, sarıyor var abinin sarık sarıkı bari. Sünnettir. Bunlarda sarık yok ya, mumlarda tutmuşlar, çamşapları yıkmışlar. <gülüyor> Onlarda sarık yok, koca yok, partizde yok. Tabi ondan sonra, namazdan sonra ağabeyi tesbihat yapıyoruz. Özel bir tesbihatımız var. Fatiha diyor onlar sıkılmasın diye. O kendi kendine okuyor. Hocam demiş, sen mırıldanıyorsun, <gülüyor> dişeler mırıldanıyorsun demiş. Güzel bir şeyse biz oku, ok okuyalım. Ya dedemiz sıkıl, ne sıkılacağız ya, ne işimiz var burada demiş. <gülüyor> o zaman başlamış, ya cenilü ya Allah, ya karibu ya Allah onlarda ya Allah ya Allah. Hafizhaneden idare eden ses geliyor tabi, ulan diyorlar isyan ettiler gene galiba. Gardiyanlara diyorlar, git bakın gene bağırıyorlar, kavga ediyorlar galiba. Geliyor bak, hepsi hocası, Sap Geliyor efendim diyor. Hoca onları da kandırmış. <gülüyor> Hepsi hoca kendine uydurmuş onları diyor: Yapma be, çabuk içine alın hoca yurtdan. Geliyorlar hoca'yı alacağız. <gülüyor> hoca'yı buradan alacak adam da anasından normaldir. Hepimizi öldürürsün 25 kişi, o zaman hoca'yı alırsın. Dap onu. Hocamızı bulduk vermeyiz. Görüyorsunuz benim kardeşler. Yani insanların Allah'a dönmesini bile azmetemiyor. Kendi dönmemiş, senin de dönmemeni istiyor. Öyle diyor, Hı. çocuk sınıfta kalmış. Anne Hakan da kaldı değil. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Hüseyin de kaldı, kaldı, Mutlu da kaldı, Serkan da kaldı. Neden? O kaldı ya, herkesin sınıfta kalmasını istiyor. İşte insanlardaki egoist duygusu budur. Adam kendi iman etmiyor ya, herkesin Allah'a kaldırmasını istiyor. Onun için kardeşler, biz madem ki Allah'a iman ediyoruz, bütün insanların Allah'a iman etmesini isteyeceğiz. Eğer bu istek içimizde yoksa dua edeceğiz Allah bize o isteği, o hası, o zevki, o lezzeti versin. O zaman biz gerçek manada bütün insanlarla beraber Allah'a haric bir kul olabiliriz. Evet. Risale-i Nur bütün dünya milletlerinin hayatları muhafaza ve müdafaa için sarıldıkları ve güvendikleri atom... Ve emsali bomba ve sigarların sevkinde bir tefsir sahiptir. Bunun böyle olduğunu bir parça ilim ve basiret nazarıyla Nur Risalelerine bakanlar ve Risale-i Nur müellifi, dün zaman Said Nursi'nin 30 seneden beri bu 50 sene önce yazıldı. 80 sene katlar. Hakikata nüfuz eden zatlar için Risale-i Nur'un bu güne kadar geçen zaman içerisinde yapılan hizmetin neticeleri nihayet <gülüyor> derecede muhteşem ve muazzamdır. Milyarlar takdir ve teblike layıktır. Ey alemi İslam uyan! Kur'an'a sarıl! İslamiyete maddi ve manevi bütün varlığınla müteveccih ol! Yani yöner! Ve ey Kur'an'a bin yıllık tarihinin Şehadetiyle hadim olan, hizmetkar olan, kardeşler hadim bunlar hizmet ediyorlar, kime? Bak diyor sobası yokmuş diyor, benim evimde soba var. O adam diyor et yememiş, benim evimde et var. İşte böyle olacağız, millete hizmetkar olacağız. Peygamberimiz diyor ki, seyyidül kavmi hadimühün. Bir milletin efendisi, o millete hizmet edendir. Hizmet bekleyen değil, hizmet edendir. Evet kardeşler. ''Ey Kur'an'ın bin yıllık tarihinin şehadetiyle, ey Kur'an'a bin yıllık tarihinin şahadetiyle hakim olan ve İslamiyet nurunun senin yüzünde naşiri bulunan yüksek ecdadın evladı Bizim ecdadımız bin İslam'a bayraklı gelmiş. Kur'an'a yönel ve onu anlamaya, okumaya ve onu anlatacak O'nun bu zamanda bir Mûze Mânekisi olan Nur Risalelerini mütalaa etmeye çalışıyor. Oku kardeşim, yani beni sen dinle de, al kitabı, bak nasıl! Şimdi adam karpuz satıyor, değil mi? Nasıl? Kesiyor bir taraf. ye abi diyor. Sen oradan bir de ya tatlı beynleri yeme diyor. O da ye abi diyor, adam ısırıyor, al gelir. Bak böyle tatlı beyn oluyor, tatlı beyn oluyor. Ulan dilime mi senin yalanına mı? Şimdi onun için okuyacaksın sağdan soldan menti şeyler duymuş olabilirsin, yanlış şeyler duymuş olabilirsin, sen de başkasına öğretirsin. Oyuna gelme! Oyuna gelme! Ya. Oyuna gelme! Ya Babam, Adem babamız bir oyuna geldi şeytanın oyununa. Cenab-ı Allah cennetten çıkardı. Adem dedi, Bak ailemle beraber, bütün münimetlerden ye, iç, gez, yaşa! Yalnız şu ağaçtan yeme! Şu ağaçtan yeme! İmtiha! Şimdi şeytan da oralarda dolaşıyor tabii. Şeytan tek olsun, başka insan da yok. Kimi kandıracak? Cennetten atıldı ama, yine oralarda dolaşıyor. Adem! <gülüyor> Adem diyor ya, ben diyor, sana diyor nasihat ediyorum, ''Ve kâseme hümâ'' ayet tam bilmiyorum. ''Ve kâseme hümâ'' yemin ediyorum Adem diyor bak, ya yemin ediyorum, ye o ağaçta. O, şeceretür hûr, onu yedir mi cennette bediyen kalacaksın. Yani kadron olacaksın artık. <gülüyor> ye diyor, sakın yapma. Şimdi Adem yemiyor tabi, yemiyor, yemiyor, yemiyor. Havva anamıza gidiyor, ye sen bari ediyor. Havva anamıza kaldırıyor şeyden. Havva anamız yiyecek. O Adem'i de kandırıyor. Hadi Adem ben yedim sen de ye. Onun için diyor eğer Havva annemiz kocasına, beyine, Adem babamıza sözünü dinletemeseydi hiç bir kadın kocasına tesirli olamazdı. Onun için kardeşler. <gülüyor> <çok güzel>. <gülüyor> <gülüyor> ne demek? Yani işte. Yavretmeniz e, ya, burada bizim hinseden çekilmemiz yok. <gülüyor> <gülüyor> Öyle ya. Kadın kocasına yani, teksir ediyor. Bir kadın nur talebesi oldu mu, kocası içkidi gel olsa kısa zaman bunu da döndürüyor. O da bakıyor namaza başlıyor. da çünkü bir şeyi var ya. Yani. De böyle. Ya, ya, tabii ya. müsbet de. Şimdi demek ki Hz. Adem babamıza musallat olan şeytan şimdide bize başka türlü müsallatın. Allah Seni çoğalmış şeytan. O zaman şeytan bir taneydi. Adem de bir etti. Adem çoğaldı, şeytan da çoğaldı. şey yazın Kur'an'da. Şeytanlar diyor. Bir tane şeytan yetmez yani bu kadar insan. Bir sürü şeytan var. Hatta insi şeytanlar da var, insi. İnsi şeytan. Yani şeytanın vasıfesini gören insanlar da var. Mesela sen namaz gidiyorsun. Diyelim ki arkadaşımız Sinan Bey namaza başlamış. Sinancım diyor kaç yaşındasın? 20 yaşın. Neden oldu diyor? Şimdi böyle molla gibi. Oğlum klarsinler de daha. Saçın sakalın çıkmadı doğrusu. Klarsinler de aslanım ya. Boşver ya! Bırak namazı namazı da alıp daslama. Şu bu. Haldeki ki buna tebrik ederim seni. Bu genç yaşta kılıyorsun. Ah biz de Demesi gerekirken bunu namazdan baş geçirmeye çalışıyor. Nedir bu adam? Bu adam şeytanın vekili. Şeytanın vazifesini yapıyor, Allah korusun. Dikkat edelim kardeşler. Bir insanın şahsi namaz kılmaması başka, başkasını namazdan vazgeçirmeye çalışmak, işte bu o zaman şeytan vermiş bu adam. Bu adam şeytanlarmış. Yoksa kendisi hepsine uymuş, efendim tembelliğinden dolayı kılamıyor. Allah o kardeşimize kılmak vasif Ama gidiyorlar bana bak, ya ne bu ya falan böyle, ama, evliyalık tasla ama, mı, uçacaksın neredeyse falan filan, bu adam bil ki, şeytandan ayrı dersi alıyor. Onun dava vekirliliği. <gülüyor> Ey asırlardan biri, Kur'an'ın bayraktarlığı vasifesiyle cihanda en mukaddes ve muhterem bir mevki muallayı ihraz etmiş olan ecdadın evlat ve tohumları. Dünyanın neresindeki dersin ecdadınız o bir cami yapmış, bir mescid yapmış. Uyanınız! Âlem-i İslam'ın tecih sadıkında, yani doğru sabahında gaflette bulunmak, kat'iyen kârı akıl değil. Yine Âlem-i İslam'ın intibahında İslam âleminin uyanmasında rehber olmak, arkadaş, kardeş olmak için Kur'an'ın ve iman'ın nuruyla münevver olarak İslamiyet'in terbiyesiyle, tekembül edip hakiki medeniyet insaniyet insaniye ve terakki olan medeniyet İslamiye sarılmak ve onu ay ve harekatında kendine rehber eylemek lazımdır Ey eski çağların, cihangir Asya ordularının, kahraman askerlerinin torunları olan muhterem din kardeşlerim. 500 senedir yattığınız yeter. 500 senedir uyutmuşlar. Bir Fransız yazarı şöyle diyor. Osmanlı bir idi. Biz onu uyuttuk. Gerçi onu uyutmak bize çok pahalı yavrâli oldu. Ama dikkat edin bir daha uyanmasın. Onu uyandıracak tek faktör İslamiyettir. Bak, Osmanlı'yı Osmanlı eden İslamiyettir. Hazreti Ömer'i Ömer eden İslamiyettir. İmam Ali'yi Ali eden İslamiyettir. Öyle değil mi? İslamiyetle o güzellikler geliyor. 500 senedir yaptığınız yada artık Kur'an'ın sabahında uyanınız. Yoksa Kur'an-ı Kerim'in güneşinden gözlerinizi kapatarak kablet sahrasında yatmakla vahçe ve kabletsizi yağma edip perişan edecektir. Yağma edecektir. Şimdi İzmir'de, ben İzmir'deyim, İzmir'de fuar vardır kardeşler. Fuar zamanı böyle. Yazın böyle o sıcak aylarda henk gelirse o zaman henk geliyor. Dışarıdan, köylerden, kelperden, ilçelerden millet geliyor, garibanlar. Tabii otel yok, otele gidemiyor. Para yok, otel bulamıyor. Fuarın önünde böyle kanepeler var. Adam orada yatıyor. Yatıyor orada. Uyuyor tabii, sabah bir bakıyor, pantolları bile yok. <gülüyor> geliyor hemen ama onun pavuşlarını çıkarıyor. Ondan sonra kolundaki saati alıyor. Söyle bir candırıyor ona. Oda saatine atıyor da. Zaten, hı, hı. Ceketin kolunu çıkarıyor. Bu taraftan da öfürü kolunu çıkarıyor. Pantolonunu çıkarıyor. Adam uyanıyor. Bak. bir şey yok. Yani burada da diyor ki bak çok enteresan bir şey yani ona benziyor da bak ne diyor? 500 senedir yattığınız yeter. artık Kur'an'ın sabahında uyanınız. Yoksa Kur'an-ı Kerim'in güneşinden gözlerinizi kapatarak Kapdet sahrasında yapmakla vaşer ve kapdet sizi yağma edip perişan edecektir. Kur'an'ın mecrasından, Kur'an'ın kanalından ayrılarak hirleşmeyen su damlaları gibi toprağa düşmeyiniz. Yoksa toprak gibi sebahet ve şehveti medeniyet sizi emerek yutacaktır. Parçala ve yut. Bir ekmeği insan birden yedi mi yedi? Evet, parçalıyorsun olayı. İşte bizi de, diyor ki, birlik olunuz. Kur'an'da birleşiniz, dinde, imanda birleşiniz, ayrılıklara düşmeyiniz. Yani bir nehirden akar gibi olunuz, yoksa yağmur taneleri gibi. Yere düşüyor ama toprak ne yapıyor? Hemen yutuyor. Siz de diyor birbirinizden ayrı kalırsanız, şehvet medeniye, medeniyye, ahlaksızlık sizi yutar, haberiniz bile olmaz. Ama birlik içinde olursak, ben bir günah işleyeceğim senden utanırım, bir hata yapacağım kardeşlerimi tanırım, ondan çekinirim. Böyle birbirimizi ne yapmış oluruz? Muhafaza etmiş oluruz. Ben sana bir güzellik söylerim, sen bana bir iyilik anlatırsın, o bana bir hakkası söyler, ben ona bir gerçeği anlatırım. Böylelikle birbirimize nasihatçı olmuş oluruz. Zaten Rabbimiz de öyle diyor. ve بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا sabır. Ne demek bu? Hakkı tavsiyeleşin, tavsiye edin demiyor, tavsiyeleşin. Yani hem sen ona tavsiye edeceğim hem bu sana tavsiye edecek. Yoksa bir insan devamlı kendisi anlatırsa, hiç kimsenin sözünü dinlemezse, o adamda tehlike çanları çalıyor artık ben. Mürşidim, hep beni dinliyorlar. Peki sen gibi dinliyorsun? İşte o zaman çok tehlikeli. Hz. Ömer radıyallahu an kürsüde diyor ki, şeyde minferde, ey naz, ben size harife oldum. Hepiniz bana hürmet ediyorsunuz fakat ben sapıtırsam şaşırırsam beni kim ikaz edecek? Kalkıyor biri kılıcını çekiyor, ya Ömer diyor seni biz bununla düzeltiriz. O zamanlar kılıçmış şimdi de hakikatlar Güzel sözler. Evet. Bakın, cemaatten biri kalkıp da Hazreti Ömer'e bunu söyleyebilecek bir medeni cesarete sahip. Şimdi kalksa bizim diyelim ki bir bakanımız, vatandaşların ben bir hata yaparsam ne yaparsın? Estağfurullah! Çak çak çak! <gülüyor> <gülüyor> Yapmasın efendim! Vakti gibi yapar. Malı da götürür, Allah götürüyorlar zaten. Ha, demek ki dikkat edeceğiz. Herkes batınına sahip çıkacak. Herkes ikaz alacak, ikaz edecek. Hem tavsiye alacağız, hem başkalarına tavsiye edeceğiz. Rabbimiz bize böyle emrediyor. Aziz kardeşlerim tarihçi hayat hayat, Bediüzzaman'ın tarihçi-i hayatı. Kitapçılar satıyor, alabilirsiniz. Biz buraya bitirip kitap satıyoruz. <gülüyor> Şimdi halikımızı tanıttır. Muallimlerimiz Allah'tan bahsetmiyorlar dediler. Muallim öğretmen dedi o zamanlar. Abi bu 1935. 35 Ben de dünyada yoktum. Burada en ihtiyarımız benim. Ben de yoktum. 37 demek ki sizler zaten geliriniz bile yoktu, zevkleriniz bile yoktu. Böyle. Kastam onu da lise talebelerinden bir kısmı yanıma geldiler. Bize halikimizi halik tanıttı. Halikimizi tanıttı. Ya bu halik ne demek acaba? Bir adamın kafasına takıyor. Muallimlerimiz Allah'tan bahsetmiyorlar dediler. Halik kimmiş? Allah'ın da ne ismi Halid. Biz neyiz? Mahluk! Halik yaratan, mahluk yaratılan. biz mahlukuz. Peygamberimizle daim. Esreti mahlukta Tâhidke, Seyyidtina Muhammed diyor. Mahlukatına işaret edeceğiz. Ama mahluk deyince halkımız hayvan zannediyor. Beni bir arkadaşımız böyle, bir arkadaşları edin bizim Şükrü. Ya işte mahlukuz, demiş Allah'ın ise mahlukus. Tevbelen demiş. Niye bana mahluk diyorsun? ben mahluk muyum? <gülüyor> Oğlum demiş, mahluk demek, yarattık demek. O garip günde mahluk hayvan sanatıyor. Dört ayak. Demek insan bir şey bilmeyince itiraz ediyor, ettiği itiraz da bir şey yapar. Boşuna. Evet. Bize Haluk'u Mısır tanıttı, muallimlerimiz Allah'tan bahsetmiyorlar dediler. Ben dedim, sizin okuduğunuz fenlerden her fen kendi lisanı mahsusuyla mütemadiyen Allah'tan bahsedip harika tanıttırıyorlar muallimleri değil onları dinleyin. Kitapları dinleyeceksin. Bak babacı değil, bak babayı dinleyeceksin. Fisikçiyi değil, fisiği dinleyeceksin. Çelişki varsa. Çelişki varsa, çelişki varsa Allah razı olsun. Mesela nasıl ki mükemmel bir eczane ki, her kavanozunda harika ve hassas mizanlarla alınmış, hayatlar macunlar ve tiryaklar Şüphesiz gayet meharetli ve kimyager ve hakim bir eczacıyı gösterir. Eczane bize kimi gösteriyor kardeşler? Şöyle Eczacıyı göster. Ya girdim içeri yoktu adam. Komşudadır komşuya gittim, vallahi bilmiyorum, eve gitmiştir belki. Eve gidiyoruz zenginye soruyoruz, vallahi belki Bursa'ya gitmiştir. Yani biz devamlı kimi arayacağız? Söylesin ha, eczacıya arayacağız. Kalkıp da mı, aramayacağız herhalde değil mi? Çünkü eczane, eczacıya arattırır. Değil mi? Kitap, katibi, şiir, şairi, baklava, baklavacıya gösterir. Sen şiiri okuyorsun, ne güzel bir marangoz ya, hammaçakmış ya. Evet. Böyle bir şey olmaz değil mi? Biraz. değil. Evet, Nasıl ki mükemmel bir eczanı bakın burada hep ayıtarbetiyor, mantar ayıtarbetiyor öyle hayali bir şeyden bahsetmiyor kardeşler. Gözümüzün önünde gösteriyor yani. Dedik ya, <gülüyor> teori değil yani. Evet. Nasıl ki mükemmel bir eczane ki her kavanozunda harika ve hassas mizanlarla alınmış ayaklar macunlar ve tiryaklar var, tiryak ilaç Ne, ne yapıyor eczacı? Reçeteye bakıyor. Tekrar bakıyor. Tekrar bakıyor. Ha? O tarz da. Şimdi... Yok yani... Kutuyu gene bakıyor canım, kağıda bakmadan mı veriyor? Yok, yapılıştan değil. E girdik, verdik adamlara reçeteyi, bakıyor, alıyor, veriyor değil mi? O kadar. Aynı yerden vermiyor <gülüyor> herkese. Senin hastalığın başka, benimki başka, özelliğin başka. Ha? Tiryaklar var. Şüphesiz, gayet meharetli ve tiryaya ve hakim bir esajiy gösterir. Öyle de kurye aç etzanesinde bulunan 400 bin çeşit nebatat ve hayvanat kavanozlarındaki zihayat marjular metin yapar şeyler. Mesela tavuk nedir? Bir tüp kapasını kesiyor, açıyor. Diyoruz. Koyun nedir? Bir kavanoz kesiyor kafasını, açıyor. Bir tek yapıyor. Kot yapıyor ciğer yapıyorsun, köfte yapıyorsun, dolma yapıyorsun. Efendim inek bir büyük bir kavanoz kafasını açıyorsun, bir sürü şey yapıyorsun, bastırma yapıyorsun, sucuk yapıyorsun, salam yapıyorsun, dolma yapıyorsun, köfte yapıyorsun yapıyorsun. Orada patates, küçük bir tüp açıyorsun. Soğan öyle, biber öyle, patlıcan öyle, domates öyle değil mi? Peki eczanedekileri hazırlayan bir eczacı var da Peki bu pazardan aldığın bu nimetleri sana hazırlayan bir Rabbin, seni acıyan, seven, bilen bir Rabb olmaz mı? Olmaz dersen sen insanlıktan düşüp de hayvan olmaz mısın? <gülüyor> hayvan bile olamazsın. Kur'an-ı Kerim öyle diyor inanmayanlara. Ülaikeken en'am velhüm edal miselilâ Onlar hayvan gibidirler diyor. Daha da aşağıdırlar. Allah muhafaza. Ne demek ya? Bizler Rabbimiz'i tanıtıyor ama ilmi tanıtıyor. Öyle inan, kardeşim inan. Öbür tarafa gittin mi topuzu yersin. Sen topuzu burada göster adamın. Mesele o ya. Aradaki fark bu. Evet. Evet. 400 bin çeşit bahanat ve hayvanat kavanozlarındaki ziyayat, macunlar ve tiryaklar cihet ile bu çarşıdaki ezdaneden ne derece ziyade mükemmel ve büyük olması nispetinde okuduğunuz temmi tıp mikrasıyla diyecekler liseden sonra tıp fakültesine küre-i arz eczane-i kübrasının eczacısı olan Hakim-i Zülkelali hatta kör göstere de gösterir, tanıttırır. Demek nasıl bir eczane ile eczacıyı tanıyoruz? Bu küre-i arzdaki nimetlerle kimi tanıyacağız? Allah'ı Allah Allah Allah tanıyacağız. tanıyacağız. Ve bu. Hem mesela Nasıl bir harika fabrika ki binler çeşit çeşit kumaşları basit bir maddeden dokuyor? Pamuk giriyor, poplin çıkıyor, çalçak çıkıyor, gömleklik çıkıyor, pantolonluk çıkıyor, entarelik çıkıyor. Giren pamuk, el yap. Başka bir şey yok. Ha, nasıl bir harika pabrika ki binler çeşit çeşit kumaşları basit bir maddeden dokuyor? Şeksiz şüphesiz. Bir fabrikatörü ve mehaletli bir makinisti tanıttırır. Ya ben onları görmüyorum içeride fabrikat ama ne kadar büyük yerde desanatörler var, ne kadar mühendisler var ki bunlar böyle güzel çıkıyor. Öyle de veya i arz yüz binler başlı, her başına yüz binler mükemmel fabrika bulunan bu seyyar makineyi Rabbani'yi, <gülüyor> yüz binler başlı neydi o? İncir üretiyor, yaprak üretiyor, çiçek üretiyor, incir üretiyor. İncirin kabuğunu üretiyor. Yanında ceviz üretiyor, yaprağını üretiyor, çiçeğini üretiyor. Az ileride erik var, erik üretiyor. Ha? Muz üretiyor, nar üretiyor. Bunlar da birer fabrika. Ya şeker fabrikasına şeker fabrikası diyorsun da niye incir fabrikası olmasın? Niye cevit fabrikası olmasın? Niye muz fabrikası olmasın? Kardeşler, ya bu şekilde bakarsak, göreceğiz hakikaten. Ama biz bu şekilde bakmıyoruz. Neden? Doğduğumuzdan beri o incir ağacından, incirin geldiğini gördüğümüz için bunu normal görüyoruz. İncir ağacı incir yapacak, ne yapacak başka? Ya? Marıtta salatalık yapacak değil ya, bunu bilmeyecek ne var? Öyle görüyoruz. Tavuk yumurta yapıyor, hiç hayret etmiyoruz. İnek yapsa yumurta, o gazeteler yazar, başbakan demeç verir, ya ilerliyoruz, ineklerimiz de yumurtaya başladı bunlar. Hayret ya, nasıl olur be arkadaş? Ya küçücük tavuk yapıyor, hayret etmiyor da, koskoca inek yapmış, niye hayret ediyorsun? Allah Allah! Niye biliyor musun? Bugüne kadar ineğin yumurta yaptığını hiç görmedik ya, onun için hayret ediyoruz. Halbuki tavuğun yumurta yapması, ineğin yumurta yapmasından daha harikadır. Öyle mi kardeşler? İtirazı olan varsa söylesin, Allah aşkına söylesin. Demek ki, diyor, cehbi mürekkebin hemşiresi olan ülpet Nazarı ı annesi olan ülpet insanların gözlerini perdelemiş. Bir alışkanlık var ya, alışkanlık var. Ondan biz normal görüyoruz. Nazarı ı annesi olan ülfet, insanların gözlerini perdelemiş. E alışkanlık var ya, alışkanlık var. Ondan biz normal görüyoruz O normal değil. Fevkalade bir şey. Evet. Şimdi bu adam yanına almayacaktı. <gülüyor> <gülüyor> Mahkemede diyor nasıl anlattım? Diye. Şimdi bizim bu kitapları okumaktan hapza attım. İşte o zamanlar da Fethullah Ocafendi'yle beraber. 54 kişi. 1971. 71'de ihtilal oldu ya. Böyle ihtilallerde hep. <gülüyor> Yahudi müflis kalınca eskiden ben geri geldim. Kimden alacağım vardı, kime korkmuştum. Şimdi ihtilallerde da bakıyorlar kim gelmişti daha eskiden. Ha ne Necmi diyeyim, gidin evden getirin. Evden geri diyorlar. Yani Zaten bir gitmek de istiyoruz. Neden? Bize bir imkan çıkıyor. Mahkemelerde anlatıyor, savcı diyor, hakimler dinliyor, ortak insan. Hapse giriyoruz, mahkumlara anlatıyoruz. Geliyoruz gidiyoruz, gardiyanlara anlatıyoruz. Zaten bizim maksadımız da bunları anlatmak, değil mi? En güzel bir, bize bir servai oluyor. Bizim öyle bir şeyimize okuyor. Şimdi, dedik, neye bugün aktör falan. Dedim efendim, çok güzel, bunlar bir yasaktır. Amadın mektubun sayfasının başında diyor ki işte şu makameden berat almıştır diye. Her kitabın başında bir berat kararı var bugün de Hangi makamlar berat vermiş diye. Bu sefer tabi ona bir şey diyemince başkoçunca kitap yok muydu dedi. E tabi bunu dedim en güzeliğini bu yazıyor dedim. Biliyor musun? Bu bizim aslımızın mücetidir. Madem ki daimden üzücü, yücenet bir mücetid dereceyim, imamı tasarlayken de aslını. İmam-ı Rabbani kendi asrının, Abdülkadir Deyla'nın kendi asrının, Mevlana Celaleden Gumi kendi asrının, bu asrın da müceddi bu. Bizim bu asrımız, bu asrın insanı. Tabii ki onun kitabını okuyacağım dedim. Bakın dedim niye okuyorum muhtemelen deyip. Coştum orada da. Mesela bir yumurta alıyorum da. Bir yumurta, on kuruş. Ben bu yumurtanın değerini on kuruş zannediyorum. Halbuki bu yumurtanın değeri sonsuz, on kuruş, iki kuruş getirene, üç kuruş toplayana, dört kuruş taşıyana, beş kuruş orada bağırıp satana yumurta oluyor on kuruş. Yumurta bize bedava olarak geliyor Rabbimizden. Çünkü o yumurtayı Rabbim bana tavukla gönderdi. Tavuk okula gitmedi, kursa gitmedi, mezgahı yok, tornası yok, bizi tanımaz, bilmez, sevmez, bakmadan trak, bırakıyor <gülüyor> dedim yumurtayı. İtirak deyince o hakimlerin başkanı tu Tuğgeneral Sabahattin İbrişim başladı böyle dedi. <gülüyor> <gülüyor> Biliyor bozcak mankemeyi, itirak dedim ya, değişik bir şey. Dedim bu yumurtayı kim yiyor? Reis Cumhur yiyor. Yemiyor mu? Başbakan yiyor, <gülüyor> yan bakan yiyor, <gülüyor> hırsız yiyor, polis yiyor, derviş yiyor, derviş yiyor. Herkes yiyor dedim. Demek ki Rabbim bize tavukla bütün kullarına yumurta gönderiyor. Ama ben bu yumurtayı tavuktan biliyordum. Bu kitabı okuyunca anladım ki tavuk bunu yapacak bir kabiliyette değil. Ben balı aldığım zaman Muğla balı diyordum. Erzincan balı, Erzurum balı. Hayır Allah'ın balı. Rabbim bana bal gönderiyor sinekle. Kaşmışım böyle Allah Allah diyor. Şimdi oradan şey kalktı savcı. Efendim dedi, susturun şu adamı! Burada dedi, nurculuğun propagandasını yapıyor. Ya görüyor musun? Duramadı savcı yerinde. Dursaydı biraz da zaten hakimler mahkemeyi bozacaktı. Çünkü <gülüyor> hakimler gülmeye başlayınca olacak? Demek ki kardeşler, bizi konuşturuyor bu kitapla. Her yerde konuşturuyor. Her tarzda konuşturuyor her adamın anlayacağı şekilde konuşturuyor. Allah'ın izniyle. Bir tane daha okuyorum. O zaman mahkemenin sonu ne oldu? Mahkemenin sonunda da Ne oldu? <gülüyor> Beraat ettin. Ne oldu çocuğuna <gülüyor> kadar? Beraat. Beraat Hem mesela nasıl ki gayet mükemmel bir, bir çeşit erzak <gülüyor> etrafından celbedip içinde muntazam istiddiği ihsar edilmiş bir depo bir market düşünüyoruz, bir metro düşünüyoruz ve ayı aşı ambarı ve dükkan şeksiz şüphesiz bir fevkalade yaşar erzak malikinin ve sahibinin ve memurunu bildirir. Şu, o markette öyle malzeme var ki Gaziantep'ten gelmiş, öylesi var ki Urfa'dan gelmiş, öylesi var ki Çorum'dan gelmiş, öylesi var ki İzmir'den gelmiş, Antalya'dan gelmiş, öylesi var ki Almanya'dan gelmiş, bunları toplamış bu adam buraya. Elbette bunun bir sahibi vardır. Öyle de bir senede 24 bin senelik bir dairede muntazaman seyahat eder ve yüz binler ve ayrı ayrı erzak isteyen taifeleri içine alan ve seyahatıyla mersinlere uğrayan, baharı büyük büyük vagon gibi binler ayrı ayrı taanlarla dolduran, Kışta erzakı <gülüyor> bir çare i zihayatlara getiren ve küreyi arz denilen bu Rahmani-i yaş <gülüyor> küre arz. Geziyoruz şimdi. Şu anda 108 bin kilometre uçuyoruz kardeşler. Feza denizinde. <gülüyor> Geçenlerde Almanya'da ders yapıyorum da bir Alman demiş. O da Müslümanca şarkısını öğretirip alır. atmosfer Adam atmosfer deyince atmosfer beynler minel. Falan yanındaki dünyanın dövüşünü anlar. Adam çıkardı şapkayı. Ali! Yahu sen beş kişilik taksi, şoförsüz şu, Pazarı meydanında bir tur atar mı şoförsüz? Peki bir taksinin şoförsüz